Güzel bir pazartesi ve iyi bir hafta dileğiyle Bilgi Çağın'ın hukuku programına başlıyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün konuğum Sayın Serdar Kuzuloğlu. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kuzuloğlu. Tanıyanınız çok. Twitter'da bakayım 22.500 izleyiciniz var. Ne güzel. Bugün itibariyle. Ama tanımayanlara da yine kısacık anlatalım desek size. Hangisinden başlarsınız? Kendisini anlatması insan zor da en e, hevesle bıkmadan taşıdığım şapkam gazeteciliğim. E, Radikal gazetesinde kurulduğu ilk günden beri e, teknoloji sayfalarını hazırlıyorum. E, bazen haberlere destek veriyorum. Onun dışında e, birçok internet sitesine e, imza atmışlığım var. Özellikle medya alanında gazete siteleri, televizyon siteleri, radyolar vesaire e, aşağı yukarı medyanın her tarafında görev aldım gazetesi, radyosu, televizyonu şu an mesela bir yandan TRT Haber kanalında pazartesi günleri 23-24 arasında bir programım devam ediyor. E, onun dışında bir dönem e, bu kadar internetin teorisiyle, felsefesiyle uğraştık. Bir de bu işin tüccarlığı nasıl oluyormuş diye, Mekamed diye bir şirket kurdum. Orada e, televizyon.com diye bir internet televizyonumuz televizyon. vardı. Hmm. Evet. E, hala bunlar devam ediyor da ben içinde dinim artık. E, Yahoo.com diye bir teknoloji portalımız vardı. yahut Evet. Belki izi e, dinleyicilerimizin aşina olacağı. Bir al, ara çok popüler olmuştu. <gülüyor> evet. Alkışlarlaşıyorum.com diye bir tematik, e, bir anlamda absürt bir içerik sitemiz vardı. Hala o da devam ediyor. Böyle böyle bazı imza attık. Ardından şimdi gazete, televizyon devam ediyorum. Şimdi harikulade tırnak içinde harikulade diye nitelenen benim de öyle bulduğum açıkçası çok güzel bir blogunuz var. Onun adresini okurlar dinleyenlerle paylaşalım mserdark.com evet mserdark benim sosyal ağlardaki internetteki her yerdeki aşağı yukarı kullanıcı adım kullanıcı adınız Orada internet ekipler amiri diye bir niteleme var üst başlıkta bu internet ekipler amiri nitelemesinin kimden geldiğini orada açıklamışsınız ama kısacık gene evet. Bizim yine gazetenin yazarlarından aynı zamanda Penguin'in yazarı da olan Kaan Sezgin ya da daha bilinen adıyla bir birkaç yazısında bana ithafen kullandığı bir terimdi. Birkaç kişi daha kullanınca öyle üstüme yapıştı. Benim de hoşuma gidiyor. Komik geliyor açıkçası hani bir ünvan olarak değil de. Tabii tabii yani o esprili bir şey ama hoş internet bizden sorulur gibisinden. Ya da nerede bir yaramazlık çıkarsa sanki oradaki olaya her an görev oyun, başında işi hukuki e, şeyi aktarmadan çözüm verecekmiş gibi. Aslında Mi? blogum. Uzak Yani içiyle dışı arasında biraz tezatlıklar barındırıyor. Ee, mesela aslında demin bahsettiğimiz sloganı ya da içeride dönen rastlantısal metinler fotoğrafların dışında aslında benim en çok önem verdiğim mecralardan bir tanesi gazeteden sonra. Hatta bazen itiraf edeyim gazetedeki yazılarımdan çok daha fazla özeniyorum. Ee, ve dikkat edilirse çok seyrek yazıyorum. Bunun da sebebi blog birazcık benim gazetede yazamadığım. E, sosyal medyanın da o gündelik çıtır çerez muhabbetlerinin dışında daha kalıcı olarak zihnimde yer eden konuları e, ele aldığım bir mecra benim için. Hı hı. Ve gerçekten çok özeniyorum. Yani çok kolaylıkla söyleyebilirim. Oradaki yazıların %99'u minimum 4-5 saatlik emekle yazılmış şeylerdir. Ve bayağı gerisinde de bir birikimi vardır. Kesinlikle katılıyorum size Sayın Kuzuloğlu. Özellikle e, sosyal medya yönetimi başlıklı olan başlıklı yazı evet ee, benim sosyal mecralardan e, birçoğunda e, hesaplarım var örneğin bir Facebook sayfam var oradan e, Facebook kullanıcılarıyla buluşuyorum facebook.com bölü Serdar Kuzuloğlu ilgilenmek isteyenler varsa orada da yanlış hatırlamıyorsam 5000'in üstünde insanla sürekli iletişim halindeyiz orası benim biraz e, teknolojik ve Eğlenceye yönelik e, içerikleri barındırdığım bir yer. E, M.Serdarka kullanıcı adıyla Twitter'da bir hesabım var. Burada aklıma gelen her şeyi e, anlık olarak paylaşıyorum. Genelde günlük hayatımdan kesitler ve ilgi alanlarımla ilgili... Enteresanlıklar diyelim. Onun dışında e, o bahsettiğiniz yazıda da değindiğim beş tane farklı hesap açtım. Hı hı. Tematik olarak insanların takip etmek isteyebileceği içerikler. Örneğin videolar gibi, enteresan web siteleri gibi. E, web alemi demiştiniz. Aha, yani, ve bunların hepsini yönetmek aslında başlı başına bir iş. Yani bu konuda hizmet veren profesyonel şirketler oluşmuş durumda. Yani kurum, kurumlara... Bu benim kendim için yaptığım işi profesyonel olarak yapan kişiler var. Bunları ekipler yürütüyor. Benim tabii biraz işin içinde olmamdan dolayı biraz da yani bir o anlamda kurumsal bir yaklaşım olmadığı için kendim yönetmek istediğim için birçok yardımcı araç kullanıyorum. O öyle bir yazıyı yazma isteği doğdu. Bir yandan çok da merak edilen bir şeyden yani nasıl yapıyorsunuz diye. Ve birçok insanına da çok faydası dokunduğunu gelen yorumlardan ve elektronik postalardan alıyorum. Evet. Yani yeni neslin aslında çok önemli bir şeyi bu. Bu sosyal ağları nasıl kullanabiliriz, nasıl yönetebiliriz, nasıl raporlayabiliriz vesaire. Bunlar önemli çünkü. Hı hı. Bu aynı zamanda zaman yönetimini de ilgilendiren bir konu öyle değil mi? Yani bütün bir günü e, bu araçlara içerik oluşturarak... Geçirmek de söz konusu. Ama sizin yaptığınız gibi böyle rasyonel bir takım yazılımları devreye sokup onları derli toplu e, tek merkezden hı hı. Hı hı. yönetilir kılıp ondan sonra e, sürdürmek iletişimi de bir yöntem herhalde. O bakımdan yazılımın çok faydası olduğuna düşünüyorum ben. Olduğunu düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş bilgi çağının hukuku ile kesişen yanlarına gelirsek... ...sizin uğraştığı, uğraşı alanlarınızın. Önce şunu sormak istiyorum. En çok hangi alanda e, hukukun devreye girmesine ihtiyaç hissediyorsunuz? Bir yanda gazetecilik, bir yanda sosyal medya, bir yanda e, işle ilgili Hı. kullanımlar söz konusu... İsterseniz ben en çok hangi konularda bocalıyorum ondan biraz bahsedeyim belki hukuk onun içerisine serpiştirebiliriz Tamam Öncelikle hep sorguladığım şey şu şimdi insanlar beni neden takip ediyorlar Yani ben Radikal Gazetesi yazarı Serdar Kuzuloğlu muyum yoksa işte MYK medyada girişimci şapkasıyla olan kişi miyim Yoksa internette enteresan şeyleri paylaşan insan mıyım vesaire yani bir hangi şapkamla takip ettiklerini bilmiyorum ee, tabii her mecrada yer alabilme hürriyeti insanda aslında taşıdığı şapkaların sorumluluğundan sıyrılma e, avantajını getirmiyor yani ben e, kendi blogumda yazarken de ister istemez hala kendi gazetemde çalışan bir insanım dolayısıyla benim orada yazdıklarım acaba benim gazeteci kimliğimi bağlar mı ya da benim orada gazetemin politikası ile ters düşmem veya bir twitter'daki bir herhangi bir gönderimimle Beni nasıl etkiler? Bu beni bağlar mı? Gazeteyi bağlar mı? Okurlar bunu nasıl değerlendirmeli? Bu konularda ciddi bir muğlaklık var. Dünyada bunun için şöyle yaklaşımlar var. Örneğin bazı kurumlar özellikle teknoloji şirketleri e, teknoloji şirketleri olmasının sebebi çalışanlarının bu platformlara çok daha teşne olmasından kaynaklanıyor. Çalışanlarını tamamen blog ve vesaire mikroblog dediğimiz bu tip sosyal ağları yasaklıyorlar. E, hatta bir kısmı e, blok tutmayı e, içerisinde işte ben benim çalıştığım şu şirkette bu blokta hiçbir bağlantım yoktur. Yazısını şart koşuyor ve bununla da yetinmeyip kendi bulunduğu sektörle ilgili yazıları tamamen yasaklıyor. Demek ki e, bloklar artık insanların evi gibi bir şey değil. Aynı zamanda iş hayatının uzantısı da olabiliyor. Medya kuruluşlarında şöyle bir şey var. Medya kuruluşlarının bir çoğu bir etik kod hazırlamış durumda. Diyor ki sen Twitter hesabında şunları yazamazsın. Bunları böyle ele alamazsın. Ya da işte kendi yaptığın haberlerle ya da bizim yayınımızda ters düşecek şeyler yapamazsın gibi düzenlemeler sağlıyor. Türkiye'de şu anda hiç bu konuda herhangi bir düzenleme yok. Ben çok uluslu şirketlerin kendi merkezlerinden aldığı bazı rehberler, etik kodlar dışında kendini bir şey yaptığına şahit olmadım. Bir yandan kendi çabalarımla bunu işte danışmanlık verdiğim bazı projelerde değerlendirmeye çalışıyorum. Hazırladığım bazı şeyler var birikimlerden kaynaklanan. Mesela bir muallakta kaldığım konu bu. İkincisi bu internetin uluslararası yapısından dolayı Örneğin şimdi baktığımızda YouTube Türkiye'de yasaklı. Yasaklı olmasının sebebi, erişime engelli olmasının sebebi, işte bir yabancı ülkede bir kullanıcının bizim hassas olduğumuz bir konuda video yüklemiş olması. Ha bu bahanedir değiller, o ayrı mesele. Ama bu mantıkta baktığımızda, mesela Twitter bir istisna mı? Değil. Twitter'da da aynı şeyler var. Facebook bir istisnamı Değil. Dolayısıyla demek ki bunların da hepsi pamuk ipliğine bağlı öyle bir uçurumun kenarında olan hizmetler. Ama bir yandan baktığımızda biz bu hizmetlerin yokluğundan dolayı çok ciddi bir maliyetin altına giriyoruz. Yani bu konuda iş yapan insanlar işlerini yapamaz hale geliyor. YouTube bugün sadece bir video seyretme platformu değil aynı zamanda çok ciddi bir video altyapısı hizmeti. Dünyanın en büyük Google'dan sonra ikinci arama motoru. Yani en çok içerik aranan site durumunda. E, onun dışında mesela e, so, son zamanlarda bu yasa dışı maç yayınlayan sitelere yönelik mücadeleden dolayı örneğin Digiturk e, Google'ın e, birçok IP'sini yasaklattı. Ve ben kendi kullandığım elektronik post adresime, diğerleri bloglarına... Blogspot.com altındaki. Firmalar istatistiklerine. Tabii istatistiklerine tabi, vesaire hiçbir şeye ulaşamaz duruma geldiler. Yani o kadar karmaşık ilişkiler var ki hukuk nerede neye yönelik inisiyatif alacak ve biz hangi alanda neyden tam olarak sorumluyuz. Bu konuda ciddi bir e, berraklık yok. Olmasını beklemekte çok iyimserlik gibi geliyor. Yani biz burada birazcık herhalde evrensel aklı selime sağduyuya mantığa ihtiyacımız var o da her zaman geçerli olmuyor yani bazen güçlü bir sesin birden bağırması bütün herkesin ezberini bozabiliyor ve hiç bir daha toparlayamayacağımız enteresan sonuçlara yol açabiliyor ses demişken bir küçücük ara verelim bir müzik dinleyelim isterseniz Nick Drake'den Pink Moon dinliyoruz I saw it written and I saw it say Bingham say Pink Moon adlı parçayı dinledik Nick Drake'den. E, 94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler. Bilgi çağının hukuku programı bugün konu Sayın Serdar Kuzuloğlu'nu, Namı ı diğer internet ekipler amirini ağırlıyor. E, programın ilk yarısında onun e, çok geniş uğraşı alanından söz ettik. E, ve en çok ne zamanlar, hangi konularda Hukukun devreye girmesine ihtiyaç duyduğunu sorduğumda. Kendi yani kişisel e, sosyal medya kullanımımda e, ne kadar kişiselim, ne kadar kurumsal olmalıyım. Bunun çelişkisini yaşadığımdan bahsettim. Ve bence gelecekte çok yaşayacağımız bir sorun bu. Yani iki tane gelecekte şu an çok e, primitif hallerini gördüğümüz problem var internette. Birincisi mahremiyet. Birincisi e, mahremiyet bizim gönüllü olarak verdiğimiz ama birçoğunun farkında olmadığımız mahrem bilgilerimiz bir de bizim haberimiz olmadan bizim adımıza toplanan bilgilerimiz bunlar yarın bir gün bir arama motorunda aranıp karşımıza böyle bir savuka kaydı gibi çıktığında çok ciddi problemler yaşayacağız. İkinci sorun da bizim bu sosyal medyadaki kimliklerimizin bizi ve kurumumuzu ne kadar bağlayacağına yönelik bu muğlaklık. Bence bu iki konu gelecekte hukukun da çok önemli iki problemi veya çözmesi gereken sorun haline gelecek. Gelecek. Dediğiniz zaten bugün yani. Hatta evet, dün. Evet. Yıllardır biliyorsunuz Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu e, sürüncemede kaldı. Bu ay çıkacak deniyor. Mesela geçtiğimiz Aslında, günlerde e, bir hastanede tedavi gördüm. Çıkışta bir form imzalattılar. İlk defa şeye dikkat ettim. E, bilgilerimin paylaşılmasını istemiyorum diye bir e, işaret seçeneği var. Hı. Aslında şeyi isterdim. Bilgilerimin paylaşılmasını istiyorum diye bir seçim olmasını Çeviridir tercih ederdi. Çeviridir kuvvetli olasılık. Hayır beğendim. bir de yani birçok kimse bence onu görmeden işaretliyordur ve tabii. sağlık tabii. en mahrem bilgimiz bence çok sahip çıkmamız gereken bir şey. Ve şimdiye kadar hiçbir kontrolümüzün olmadığı bir bilgi kategorisi o da çok dehşet verici aslında. Bir de genetik bilgiler devreye girdiğini düşünün. Tabii genetik, biyometrik vesaire. Yani bugün İstanbul'da birçok iş merkezinde artık girişte misafirlerin bile göz retina taraması yapılıyor. Öyle içeri alınıyor. Hı hı. Yani bu bilgiler nerede saklanıyor? Ne oluyor? Acaba saklanma şeyi var mı? Yetkisi var mı? Hangi şartlarda bu alınıyor? Hiçbir şey belli değil. Şimdi bir yazınızda okumuştum. Gerek kişisel bilgileri ee, düşünmeden belki de açıklama, gerekse e, gerektiği kadar açıklanan kişisel bilgileri koruyamama olgularının üst üste binmesi Çin'i çok rahatsız etmiş ve Çin'de e, internet bağımlılığına karşı klinik tedaviden söz etmişiniz. Evet ve şöyle. Onu klinik... biraz açık radyo dinleyenleriyle paylaşalım mı? Çin çok enteresan bir ülke internet açısından bir yandan dünyanın en büyük internet nüfusu bakıldığında açık ara önde dolayısıyla çok ciddi bir ilgi var bir yandan dünyanın en sıkı denetimi baskısı sansürü altında internet kullanan ulusu. Örneğin geçtiğimiz hafta yayınladığım bir haber vardı. Çin en son resmi devlet kanalıyla yayınladığı raporda sansürlediği site sayısını 60 bin, sansürlediği içerik sayısını 3 milyon 200 bin adet olarak belirtti. Sadece geçtiğimiz sene 10 yıla kadar hapis istemiyle daha doğrusu 10 yıl veya daha fazla hapse mahkum olan insan sayısı 52 kişi gözaltına alınan binlerle ifade ediliyor. Bir yandan da ciddi bir bağımlılık söz konusu. Çin'de bilgisayar başında ölen insanların haberleri artık sıradanlaşmaya başladı. Bunun 3 tane sebebi var bir eğlence için uğraşanlar. Bir tanesi gerçekten bildiğimiz bağımlılık adına şey yapanlar. Bir de Gold Farmers dediğimiz konu var. Yani batıda ki oyun tutkunlarının hmm. zamansızlıktan dolayı oynayamadığı şeylere Çinliler her... Saat başına ücret alarak oynuyorlar Yani köle oyuncular bunlar Örneğin siz işte atıyorum bir oyunda Gidip ormandan Ağaç kesmeniz lazım ama bununla uğraşmak istemiyorsunuz 10 dolar veriyorsunuz Bir Çinli biri ya da birileri Gruplar sizin için 4-5 saat Uğraşıp o odunları kesip oyunda Size tekrar geri veriyorlar ...dolayısıyla bunları Gold Farmers deniyor... ...böyle de bir kitle var ve Çin için... ...bu çok ciddi bir tehdit çünkü... ...Çin bütün gençlerin eğitime yönelmesini... ...ve... ...bu anlamda rekabet etmesini istiyor... ...işin korkutucu tarafı... ...bu... ...aslında rehabilitasyon merkezleri... ...bir rehabilitasyon... ...kampı şeklinde çalışıyor ve... ...intiharlar yaşandı burada... ...yediği dayaklardan dolayı ölenler oldu... ...çünkü birçoğu ruhsatsız bu... ...dayak kimatörü tedavi Bak. merkezleri ruhsatsız ve kurucuları eski askerler birçoğu <gülüyor> ee, ve burada çocukları teslim ediliyor ve çok ciddi dayak işkenceyle bu kampların fotoğrafları var internette ararsanız görürsünüz elektrikli dikenli teller parmaklıklı pencereler çok ciddi askeri koşullarda eğitim vesaire ve çocukların birçoğu ee, ...internet bağımlılığından kurtulduğu için değil... ...bir daha oraya dönmemek için e, hayatlarını farklı bir düzlemde devam ettiriyorlar. Deşet verici Serdar evet. Kuzuloğlu bu olgu. Dünyada başka örneği yoktur umarız. Başka enteresan örnekler var. Mesela Güney Kore aynı şekilde ciddi bir bağımlılık geliştirmiş durumda... ...Amerika'da tahmin edebileceğiniz gibi var... En enteresan şeylerden bir tanesi yine geçtiğimiz hafta gündeme geldi. Çek Cumhuriyeti'nde Facebook sayfalarını beğenme. Ee, ...rahatsızlığına yönelik bir tedavi programı şey olmuş. Yani bu Niye insan... rahatsızlık doğuyor bundan? Çünkü seri rahatsız halde rahatsız bir şeyleri yani? beğenme derdini düşüyorlar. Yani hmm. Onu beğen, bunu beğen, onu takip et vesaire. Yani... Beğenmekten vazgeç. <gülüyor> <gülüyor> Facebook'un kendine ait dertleri hastalıklarından biri. Peki e, süremiz sanıyorum biraz azaldığı e, önemli bir konu var. Açık Radyo dinleyenlerinin sizden duymalarını istediğim. Geçenlerde bir haber çıktı. Klavyeleri çıkarın. Türkiye savaşa giriyor. Başlıklıydı haber. Bir siber güvenlik tatbikatı yapılacak deniyordu. 25-28 Ocak tarihleri arasında. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu daha önce bu tatbikat bir CHP milletvekili tarafından siber ordu kurulsun diye bir uyarının arkasından gelmiş. Hatta o milletvekili bu tatbikatın anlamsız olduğunu, gerçekçi olmadığını söylemiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne olacak? Bir, bir yandan da panik yaratıcı haberler çıkıyor bazı yayın organlarında. İşte siber saldırıya uğrayacağız vesaire diye. Serdar Kuzuloğlu yorumu nedir bu konuda çok detaylı bir şey keşke bu kadar kısa zamanı sıkıştırmak zorunda kalmasaydım Meclis ama bir şöyle söyleyeyim ben bir tane yaşanmış olaydan yola çıkayım size sadece Estonya Estonya'da soğuk savaş döneminden kalma bir meçhul Rus asker anıtı vardı Estonya daha sonra bu Rusya'dan bağımsız politikalarına yönelik olarak o Rus asker heykelini kaldırdı Rusya buna çok içerledi ee, ve e, aslında hiçbir zaman resmi olarak kendine bağlı olmayan ama Rusya'nın hassasiyetlerine göre hareket eden e, bu internet hackerları diyelim, bu insanları devreye soktu. Estonya'da üç gün hayat felci uğradım. E, trafik ışıkları çalışmadı, banka havaleleri gerçekleşemedi, e, işte eczane e, reçeteleri çıkamadı SSK gibi buna muadil kurumlar çalışamadı, hayat felci orada. En son e, Estonya Savunma Bakanı NATO'yu göreve çağırdı. Yani biz çökmek üzereyiz, NATO olaya müdahale etsin diye bu olaydan sonra NATO devreye girdi, saldırılar durdu, e, NATO Estonya da e, Avrupa Birliği'ni kapsayacak bir e, siber güvenlik merkezi kurdu, erken uyarı sistemi. Daha sonra bu sistemin içerisindekilerden bir tanesinin Rus ajanı olduğu ortaya çıktı vesaire ama şunu söyleyeyim yani bu çok ciddi bir risk. E, devletlerin üstünde kafa yorduğu bir şey. E, ama tabii hiçbir devletin siber ordusu falan yok. Devletlerin hassasiyetlerine göre durumdan vazife çıkartan bazı eylem grupları var. Bunlar Türkiye'de de fazlasıyla var. Bir de bunlar işte PKK'lı gruplar ve milliyetçi gruplar olarak ikiye ayrılmış durumda. Öyle de kendi işlerinde enteresan bir bölünmeleri var bize has. Diğer yandan ülkelerin savunma mekanizmaları var. Esas önemli olan şey bu. Yani bugün biz internette bir problem olmadıkça hayatımızın ne kadarının internete bağlı olduğunu fark edemiyoruz. Oysa bugün herhangi bir devlet dairesinde e, gidenlerin mutlaka başına gelmiştir. Sistem kitlendi, ekran kitlendi diye bir geleneksel klişe vardır. O olduğu zaman durur ve hayat da durur. Geçen senenin son haftalarında gümrüklerde yaşandı bu. Tabii bu, bu vergi kitlendi, dairelerinde. Sistem giriş çıkışlar engellendi. Ee, galiba süremiz doldu, öyle mi? Eli başını sallıyor. Ben sizden rica edeceğim. Bu konu hakikaten çok ilginç. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Önümüzdeki pazartesi tekrar radyomuzu onurlandırır mısınız? Seve seve. Ne demek ee, O zaman bugün için çok teşekkürler Sayın Serdar Kuzuloğlu. Arkadaşım Eli ile birlikte Teknik Masa'da iyi haftalar diliyoruz. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri haftaya görüşmek üzere.